Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaşma Nisan ayında keskin bir artış gösterdi. Nedeni koronavirüs salgınının birçok çevre görevlisini saha dışında tutması. Ülke yasa dışı ağaç kesimiyle savaşmak için birlik kurmaya hazırlanıyor. Uzay Araştırma Ajansı Inpe'nin verilerine göre Amazon'un Brezilya tarafındaki yıkım Nisan ayından bir önceki yılın aynı ayına göre... %64 arttı. Amazon dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanı ve bilim insanları Amazon'un emdiği büyük miktarda seragazi nedeniyle korunmasının küresel ısınmayı engellemek için hayati önem taşıdığını söylüyor. Amazon'un tahribat oranı geçen yıl 11 yılın en yüksek seviyesine yükseldi ve 2020'de bu oran tırmanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını ormansızlaşma ile mücadele çabalarını karmaşıklaştırdı ve Çevre Koruma Ajansı IBAM'a Sağlık riskleri nedeniyle sahaya daha az saha görevlisi gönderebildi. Amazon Enstitüsü, Amazon'un kıdemli araştırmacısı Paulo Barreto, salgın yardımcı olmadı. Çünkü görünüşe göre daha az saha görevlisi var ve yasa dışı ağaç kesenler Amazon'un uzak bölgesindeki virüsü umursamıyorlar dedi. Çevre salonucuları tedbirin kısa vadede yardımcı olabileceğini ancak kalıcı bir çözüm olmadığını belirttiler. İbama'dan yetkililer ormanda yol alınmasını zorlaştıran ve genellikle yasa dışı ağaç kesenleri engelleyen Amazon'daki mevcut yağış mevsimine rağmen ormansızlaşmanın son aylarda artmaya devam ettiğini söylediler. Yeni yayınlanan bir araştırma sadece Amazon gibi yağmur ormanlarının değil, ılıman ve tropikal kuru ormanların da binlerce benzersiz ağaç türüne ev sahipliği yaptığını ortaya koydu. Ecologist'e yer alan habere göre Amerika kıtasında 10.000'den fazla orman ve savan bölgesinden gelen verileri inceleyen bilim insanları buralardaki özel ağaç biyoçeşitliğini keşfetti. Araştırmaya göre evrimsel çeşitliliğin yaklaşık %30'u sadece ılıman ve tropikal kuru ormanlarda bulunuyor. Tropikal yağmur ormanlarındaki oransa %26. Koruma çabaları geleneksel olarak çok fazla ağaç türü içerdiği için Yağmur ormanlarına odaklanıyor. Ancak Edinburgh Üniversitesi ve Exeter Üniversitesi'nden araştırmacıların da yer aldığı uluslararası bir ekip tarafından yapılan yeni bir çalışma bu geleneksel bilgeliği bozuyor. Exeter'in Küresel Sistemler Enstitüsü'nden Profesör Toby Pennington, Bulgularımız ılıman ve kuru ormanların korunmaya daha fazla ihtiyaç duyduklarını gösteren benzersiz evrimsel geçmişe sahip olduklarını gösteriyor, dedi. Pennington'ın açıklamasının devamında, Elbette yağmur ormanlarını korumak birçok nedenden çok önemli ama kuru ormanlardaki eşsiz ağaç çeşitliliğini de yok saymamalıyız dedi. Samsun'da çevre savunucularının ve halkın günlerce kapatılması için önünde eylem yaptığı ancak mahkeme kararlarına rağmen çalışmaya devam eden Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali mühürlendi. Santral bugüne kadar 3 mahkeme Hakkında red kararı alınmış olmasına rağmen çalışmaya devam ediyordu. Samsun'un yerel haber sitesi Samsun Etik Haber, Çarşamba Çevre ve Çiftçiler Derneği sözcüsü Murat Şenel'in kapatılma kararının geç de olsa sevindirici olduğunu söyledi. Bugün jandarma ekiplerinin santralinin içine boşaltarak mühürlediğini görmek bizi mutlu etti. Çarşamba ovamızın ve Samsun'un kirlenmesine, doğal güzelliklerin yok olmasına asla müsaade edemeyiz. Bu konudaki kararlı mücadelemiz sonuna kadar yargı çerçevesinde devam edecek dedi. Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kirazlı Yayla köyüne yapılmak istenen maden zenginleştirme tesisine karşı Kirazlı Yayla halkının mücadelesi devam ediyor. Bir günden Gökay Başcan'ın aktardığına göre jandarma eşliğinde bölgeye gelen şirket yetkilileri zemin çalışmalarına başladı. İş makinelerini durdurmak isteyen köylülerin önü jandarma tarafından kesildi. Bir süre jandarma ile tartışan köylülerin tüm itirazlarına rağmen şirket yetkilileri çalışmalarını sürdürdü. Kirazlı yaylalı Recep Sarı ise şöyle demiş. Ağaç kesimini ikinci kez durdurduk ancak virüs günlerini bahane ederek buraya geldiler. İtirazlarımız adliyede işlem görmüyor ama şirket çalışmaları başlayabiliyor. Şirket bizi jandarma ile karşı karşıya bırakıyor. Virüs günlerinde fiziki mesafe falan kalmadı. Biz burada flotasyon tesisi istemiyoruz. Bunları defalarca dile getirdik. Flotasyon tesisi patlarsa köyü yok eder, zehir saçan bir tesis köyümüzde istemiyoruz dedi Recep Sarı. Özel bir şirketin Eskişehir, Sivrihisar'da yaşam alanlarına yakın bir yerde Siyanürlü ikinci Atık Depolama Tesisi yapmasını öngören projeye ÇED olumlu kararı verildi. Kararı duyuran CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, dünya yeni tip koronavirüs salgınında İnsan sağlığını korumak için mücadele ederken Türkiye'de iktidar insan sağlığını, yaşam alanlarını, doğayı ve çevreyi tehlikeye atacak adımlar atmaya devam ediyor." dedi. Eskişehir Alp Ovası'nda yapılmak istenen kömür termik santral projesine geçtiğimiz hafta Danıştay İdare Dava Daireleri birle redd kararı vermişti. Atık barajına da karşı şimdi Eskişehir'ler benzer bir mücadele veriyorlar. Açık Radyo 25 yıldır dinleyicilerinin desteğiyle yaşıyor. Açık Radyo'nun yaşamaya devam etmesi için sizin destekleriniz çok önemli. Açıkradio.com.tr adresine girerek siz de program destekçisi olun düğmesine tıklayarak Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri